Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle. Yüce Muhterem kardeşlerimiz Allahü ve Teala bizlere el sünnet ve cemaat itikatı üzere kurulan meclislere katılma imkanını nasip ettiği için ona sonsuz hamcı fenalar olsun Bugün insanlar ne tür toplantılara katılıyorlar ne gibi meclislerde buluşuyorlar ne yalan dolan haberler konuşuyorlar?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 Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra bir bin sene geçti. Şimdi ikinci bin senenin 427 senesi geçiyor. Demek ki Hazreti Mehdi'nin diyor bu ikinci binde bulunması demek ki daha önümüzde 575 sene var ikinci binin bitmesine. Şu anda 427'i çıkarırsanız işte efendim.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 Televizyonu, deccallı, kötü işleri var. Ama Resulullah'ın haber verdiği çıkacak deccal bir adam. Sen bunu televizyonda tevil edip de deccalı ne yapamazsın? Saptıramazsın. Tahrif edemezsin. Dehabbetül Arz, işte efendim bilgisayar. İnternet bilmem programı, internet virüsü. E sen deli misin kafayı mı yedin? Nereden çıktı Dehabbetül Arz'ın böyle bir şey olduğu canım?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 Biz size eli sünnetin yolunu gösteriyoruz. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Kut Mehdeviye diye bir fırka var Hindistan'da. Mehdeviye yani Mehdi'nin adamları adını takmışlar. Mehdi de kendilerine göre bulmuşlar cehaletlerinden dolayı Seyit Muhammed Jonfuri diye bir zat.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 Onları yardımsız bırakanların da zararı olmayacak inşallah. Muhammed Mustafa böyle vaat et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Kainatın efendisinin beyan ettiği alametler İmam Rabbani Hazretleri Katasallahu aruh bazı hadis-i şerifleri mektubatında sayıyor. Mesela Abdullah bin Amr'dan rivayet hadis-i şerifi sayıyor.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 Mine eli bu Allah benim eli beytimden. Yine biz bir hadis ne dedikse, Hazreti Mehdi Fatıma evladından. Radya Allahu anamızın çocuklarından. Alamet Adı benim adımda. Babasının adı benim babamın adında. Bir zatı Allah göndermedikçe dünya yıkılmaz. Feymler ularda kıstan ve adlen kemamül yetjoran ve Dünya zulümle doldurulduğu gibi tekrar adaletle ve insafla ve vicdanla dolduruluncaya kadar. Evet. Yine İbni Abbas hadisinde Eshab-ı Kehf Mehdi'ye yardımcı olacaklar. Eshab-ı o yedi uyurlar diye Anadolu'da çok anılan tarihe mal olmuş Hazreti Kur'an'da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 Efendim şey, gecenin kısaldığı bölgeler var Efendim Bazı yerde hiç e, kısalmayan uzanmayan Eşit duran yerler var Bölgeler var Bunların hepsi tabi Doğa kanunları diyorsunuz Bu doğa kanunlarının bu mevsimler var İspah var sonbahar var Kış var yaz var Bunlar hepsi kanun ilahi ilahiye. Allah'ın kanunları Koyan kim Allah'u Teala Peki bu kanunlar değişiyor mu Değişmiyor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 Allah için gelenlerin arasında bulunmak bir şereftir. Allah bizi bu şereften mahrum etmesin. Biz haşa sizden erinen, usanan, büyüklenen insan değiliz. Biz efendi babamızın buyurduğu gibi, katlesi Allah'ın onun yaptığı gibi üstadımız üstadı 4 Mechep Müctüsevliyanın kutbu reisi olan zatın yaptığı gibi yapmak. Tabii onun gibi de beceremeyeceğimiz için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 yani yıl başında çıkan bir takvim bir sene içerisinde olacak ay tutulmalarını, güneş tutulmalarını ve sair güneşin doğumlarını, ayın hilalin ruhiyetlerini, görüşlerini hangi dakikada görüleceği ve saireyi biliyorsunuz ki takvimler yazmaktadır. Çünkü neden dediğim gibi Allah'ın hesabı şaşmaz. E Allah Teala'nın güneş ve aya koyduğu hesaplar şaşmadığından bu hesapları bulmak da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 Saha ve gölünün kuruduğu gibi alametleri, Mevlüt gecelerinde senelerdir kaç defa dinlediniz? Bütün bunlar kainat efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum öncesi, doğum gecesi, doğum anı, efendim vakı olan hadselerdir ki bunlara ne deniyoruz? Ne deniyor? İrhasat, irhaslar. Hazreti Mehdi gibi büyük bir zat, efendim.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 Kafirlik diz boyu, O kadar açıkça Gavurluk yaşanacaktır ki İslam'ın emaresi kalmayacak İslam alametleri Ortada kalmayacak İslam nişanları tamamen yok olmuş Kafirlik nişanları Dünyayı kaplamış olacak O zaman da Hz. Mehdi'nin gelmesiyle Belirmesiyle İslam yeniden dünya hakim olması kadar Büyük bir olay var mıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bile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 Efendi Hazretleri öyle şaka var. Yani hamsilere yem oldu değil mi Koca Firavun ve kavmi balıklara yem oldu Ne oldu? Yeniden Allah'ın tek dini İslam'dır Tevrat da İslam'ı getirmiş Musa Aleyhisselam da Müslümandı tabi O zamanki peygamberler İslahiroğulları Hak üzere Musa Aleyhisselam ümmeti Kurtulunca yeniden o sütün Belirmiş Yahya Aleyhisselam şehit edildiği zaman O mübarek peygamberin şehadeti üzerine Yine o iki dişli boynuz Delirmiş. Benim ümmetimin sonunda da o sütün iki başlı nurani sütün doğu tarafından tulu edecektir. Artık onu gören fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın. Onu gördüğün zaman demek artık deccal, çıkma tehlikesi, deccal tehlikesi, kıyamete kadar en büyük tehlike, büyük fitneler, kafir olma tehlikeleri, büyük savaşlar, dünya büyük kargaşalara gebe,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 Boynuz tabir edilen nurani sütunla bu farklıdır diyor Niçin? Çünkü Hz. Mehdi'nin gelişi 100 senenin başlangıcında olacaktır Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri 1000 sene üzerine geldi 2. binin başında geldi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin vefatı 1030 Bu mektuba cevap verdiği sene diyor ki bu diyor Mehdi'nin başı olamaz. Neden? Çünkü diyor 11. asrın yani İmam Rabbani'nin başında buluncu, bulunduğu asır kaçıncı asır? 11. asır. 10 asır bitmiş bin sene. O ikinci binin başında gelmiş. 11. asrın başından çeyrek asır geçti. Çeyrek asır kaç sene? 25 sene. İmam Rabbani ne cevap veriyor? Şu an diyor sene 1100.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 Bak imamlar Rabbani'nin yaptığı tespitte. Yine mete çıkmadan evvelki alametleri emar yaklaştığına delalet, çok yaklaştığına delalet. Bir tane senedir tulu'u necmin lau zenabun Parlak bir kuyruğu olan yıldızın belirmesidir. Kuyruklu yıldız ama kuyruğu çok parlak olacak. Bu da alametlerdendir ki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 zuhur edecek bunların hepsi tek tek tahliye edilecek önümüzdeki derslerde. Büyük bir ateş zuhur edecek. Artık doğu tarafından petrol diyorlar ki petrol kuyuları mı yanacak, yakılacak. Artık o petrolün açığa çıkmasıyla dünya tabii göçe mecbur olacak. Zuhur zulmetin fişsema. Bunun nasıl olacağını da ben yorum getirmiyorum. Olabilecek bazı ihtimaller olabilir. Yine yakınlaştığını delaleti. Gökte öyle bir karanlık zuhur edecek ki Gök siyah zifiri karanlık olacak. Şimdi mesela bakıyorsunuz mavilik görüyorsunuz, e, beyazlık görüyorsunuz, mavilik görüyorsunuz. Onun zamanında baktığınız zaman gök siyah görecek insanlar. Yine alamet. humratü ve tün Ufuk dediğimiz güneşin işte batış battığı noktada batış çizgisi, doğuş çizgisi. Orada bir kızarıklık olacak.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 anlayacak mesela Türklere Türkçe Araplara Arapça İngilizlere İngilizce dünyada kaç insan varsa herkese kendi diliyle Allah meleklere bağırtıracak. Bu kadar açık kardeşim. Bu kadar alametler varken gizli gizli evlerde toplantı yapılıp da Mehdi'yim denir mi ya? Haçbun Haçbukariye dim bi Şamukalle Harasta. Şam'da Harasta diye bir kasaba var. Şu anda da mevcuttur. Harasta batacak. Tamamen e, şehir e, dibine çökecek. Efendim, yerle bir olacak. O da yaklaştığına delalet alamet. Münadi, Münadi bin Sema bismül Mehdi. Mehdi'nin adına gökten dellarlar bağıracak ama eski nidalardan farklı olarak Fes mu'men bil meşrik mu'men Doğudaki de duyacak, batıdaki de duyacak. Dünyanın ucundaki, köşesindeki, bucağındaki. Herkes kendine göre dünyanın merkezi de imzah ediyor. Tabi ayrı dava. Hatta la yubkira akiden ille saykaz.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 Dağılmadan hayırlı muratlarımıza nâil buyursun, amin diyen dillerimize, canlarımıza, kalplerimize rahmet buyursun, amin. Evet, geçmişlerimizin ruhları için, şehit askerlerimizin, polislerimizin ruhları için, bu cemaatin geçmişlerinin ruhu için, siz de ve bütün meşahkımızın ruhları için, el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.